Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Toplam küresel kömür termik santrali sayısı yılın ilk 6 ayında ilk kez düşüşe geçti ve endüstri döneminin başlangıcından bu yana ilk kez açılan kömür santralinden daha fazlası kapandı. Fosil yakıt sektörünü izleyen Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir araştırma ve savunma grubu tarafından yayınlanan çalışmaya göre bu düşüş büyük ölçüde Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan kapanmalara bağlı. Dünyanın en büyük yıllık sera gazı üreticisi olan Çin ise dünyada faaliyet gösteren kömür yakıtlı elektrik santrallerinin yarısına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca rapora göre şu anda üretim aşamasındaki santrallerin %90'ını Çin'de görüyoruz. Guardian'ın aktardığına göre araştırma grubundan Kömür Programı Direktörü Christine Scherer, küresel düşüşün nedeni olarak karbon fiyatındaki artış... Ve kirlilik düzenlemesinin sıkılaştırılmasının ardından Avrupa'da gerçekleşen rekor sayıda santralin kapanması gösteriyor. Scherer bir başka etkenin ise koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik şok olduğunu belirtiyor. Temiz enerjinin artık birçok yerde en ucuz seçenek olduğunu belirten Scherer. Bu ülkelerin enerji planlarını yeniden değerlendirmeleri için bir fırsat diyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından... Konya-Karapınar potansiyel jeopark alanı kapsamında çalışmalar sürdürülen 400 hektarlık alana sahip Acıgöl, volkanik patlama sonucu meydana gelen bir doğal göl olmasıyla dikkat çekiyor. 300 metreden fazla bir derinliğe sahip olduğu bilinen göl bu özelliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın ise en derin üçüncü gölü deniyor. Magnezyum sülfat zengini olan gölün suyunun acı ve tuzlu olması nedeniyle gölde yaşayan bir canlı yok. Ancak birçok kuş türüne Ev sahipliği yapıyor. Uzun ekseni 1750 metre kısa ekseni ise 1250 metre olan ve bir elipsi andıran gövde son zamanlarda kuraklığa bağlı olarak çekilmeler var. Yeraltı sularının aşırı kullanılması nedeniyle Acı Göl'ün kurumasından endişe ediyorlar. Tema Vakfı'nın gönüllü temsilcisi Musa Ceyhan buraya yurt içinden ve yurt dışından turistlerimiz geliyor. Burası birinci derecede doğal sit alanı olarak koruma altında. Acı Göl'de çekilmeler başladı. Konya kapalı havzasında göllerimiz kurumaya yüz tuttu. Yeraltı sularımız her sene çekiliyor. Havzada çok su isteyen bitkiler, bitki türlerine yöneldiler. Yetiştirilen ürünlerin hepsi çok su gerektiriyor. Bu nedenle yeraltı suları çekiliyor. Hazıra daha dayanmaz. Doğal güzelliği bozulmadan buralara hizmet yapılmalı. Su 30 sene öncesinden şu anda durduğumuz yerdeydi. Gölde 6-7 metre kadar bir çekilme oldu diyor. Yeraltı sularını tükettiğimiz sürece buranın da bir sonu var. Dünyada eşi benzeri olmayan göllerimiz bunlar. Yarın öbür gün burası kuruduğunda kimse buraya gelmeyecek dedi Musa Ceyhan. Yangın mevsimi devam ediyor ve küresel ısınmayla daha beter hale geliyor. Manisa'nın Ahmetli ilçesi Hacıköseli mahallesinde başlayan ve kontrole alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenen orman yangınında İlk tespitleri göre 300 hektarlık alan kül oldu. Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede bir yandan boşaltılan mahallelerde bir yandan da tarım arazilerinde ormanlık alanda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Salda Gölü Koruma Derneği Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın çıkın çıkın Salda Gölü'ne gelin çağrısına tepki gösterdi. Açıklamada Salda Gölü Mars'taki Jezero kraterinde bulunanlara benzer karbonatlar ve çökelme özellikleri içeren dünyada bilinen tek göl dendi. Jezero'daki Delta'ya benzer şekilde çevresindeki ana kayadan aşınmış ve yıkanmış kaya tortularıyla dolu alüvyon yelpazesi içermekti. Salda gölü çevresindeki beyaz kıyı şeridi Jezero'da tespit edilen karbonat minerallerine benzeyen hidromanyezidin hakim olduğu kum ve çakıllardan oluşur dendi. NASA tarafından da Mars'taki Jezero krateriyle benzer mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğu açıklanan Saldagörü'ne 1 Haziran'dan bu yana yaklaşık 200 bin kişinin gittiği ifade edildi. NASA'nın bu açıklamasının ardından Burdur valisi çıkın çıkın Saldagörü'ne gelin çağrısı yaptı. Çağırmadan yılda 1 milyon 400 bin kişi geliyordu zaten. Önümüzdeki yıllarda kaç milyon kişi gelecek bakalım. Gelenler ne yapıyor? Şifalı çamur diye hidromanyezitleri üstüne başına sürüyor. Beyaz kumullara şemsiye çakıyor. Göle girip kirini, yağını ve başka türden pisliklerini göle bırakıyor. Bazıları beyaz kumullardan poşetlerini doldurup eve götürüyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bu güzelliği, kimyasal ve biyolojik süreçlerin yaşandığı ekolojik sisteme sahip gölün korunması gerekmez mi? Salda gölünü yaşamak ve yaşatmak için çıkıp çıkıp gelen ziyaretçilere değil, gerekli önlemleri alacak yöneticilere ihtiyaç var diye Belirtti Salda Gölü Koruma Derneği'nden. Evet Burdur Valisi Ali Arslantaşı güçlü bir mesaj. Alman Rüzgar Enerjisi danışmanlık şirketinin karasal rüzgar enerjisi alanındaki 2020 yılı ilk yarısındaki verileri yayınlandı. Kuruluşun çalışmasına göre ülkede ilk 6 aylık dönemde toplam kurulu güçleri 591 megabat olan 178 türbin devreye alınmış Almanya'da. 40 türbindeki yeniden güçlendirme çalışmalarıyla da 124 MW'lık artış sağlanmış. Toplam kurulu güçleri 84 MW olan 88 türbinde devreden çıkarılmış. Bu faaliyetler sonucunda ülkedeki rüzgar türbini sayısı 90 adet artarken 29546'ya yükselmiş. Ülkenin rüzgar enerjisi gücü de 507 MW artışla 54418 MW'a ulaşmış. Bu neredeyse Türkiye'nin